Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Lostar. İyi akşamlar. Murat'cığım bugün seninle biraz bu gasp olaylarıyla bağlantılı bir e, konuyu işleyelim istiyorum ben. Allah'a bin şükür benim başıma gelmedi ama bilirsin benim başıma da her an gelebilecek bir konu. Evet ne yazık ki senin başına gelenleri konuştuk son aralar hep <gülüyor> değil mi? <gülüyor> evet. E, cep telefonlarının çalınması, gasp edilmesiyle ilgili e, yeni bir takım düzenlemeler ...olmaya başladı bildiğim kadarıyla. Evet. Öncelikle bu düzenlemelerin ne olduğuna geçmeden önce... E, ...belki de onunla bağlantılı olarak şey konuşmak istiyorum. Cep telefonumuz bir şekilde çalındı. Peki. Ne yapalım? <gülüyor> önce şey yapalım. E, i̇lk işimiz sanıyorum... Ee, ...telefon operatörümüz yani işte e, Turkcell Telsim ya da AVE'ye telefon edip hemen hattımızı kullanıma kapattırmamız gerekiyor. Bu birinci işimiz. Hı hı. Ondan sonra da e, savcılığa büyük olasılıkta gece olacağını varsayarsak nöbetçi savcılığa bununla ilgili bir da bulunmak gerekiyor. İlk yapmamız gerekenler bunlar. E, ama e, bugün esas konuşmamız gereken çalınmadan önce ne yapmamız gerektiği... Hı hı. Ee, yani cep telefonumuz bugün cebimizde duruyor. Her şey yolunda ya da yeni bir cep telefonu almayı planlıyoruz. Neler yapalım? Yani bir takım e, CSM operatörleri diyeyim. Normal olarak zaten sim kartımız çalındığı zaman bizim, bizim için bir takım önlemler almış durumdalar. Değil mi bildirdiğimiz takdirde? Evet. Nasıl kredi kartın çalındığı zaman banka arayıp iptal ettiriyorsun. Benzer şekilde sim kartın çalındığı zaman telefondan bağımsız söylüyorum. Hı hı. Sim kartını e, ilgili e, CSM operatörünü senin söylediğin gibi cep telefonu operatörünü arayıp ...o sim kartını iptal ettirmek gerekiyor. Tamam. Peki şimdi sadece telefona geçelim. Diyelim ki iki telefonumuz var. Birinde sim kart yoktu ve o çalındı. Ve kıymetli olan da oydu. Ve de hatta onun içindeki bilgi kartında da... ...bir takım bilgilerimiz de mevcut. Gerçi o zaman açamıyorlar telefonu bildiğim kadarıyla ama... ...öyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Şimdi önce şuna bakalım. Şimdi sim kartı ne işe yarıyor Banu? Vallahi beni sana bağlıyor. <gülüyor> <gülüyor> sim kartı sen mesela... Cep telefonu numarını aldığından, aldıktan sonra e, kendi cep telefonu operatörüne gitmeden e, belki üç tane, dört tane, belki on tane cep telefonu değiştirdin. Fakat her seferinde hemen gidip, gidip bir yere bu benim yeni cep, cep telefonum diye kayıt ettirmiyorsun değil mi? Hayır. Sim kartını yeni telefona taktın o senin telefonun oluyor, o senin numaran oluyor. Evet, benim tek sim kartım bana kayıtlı. Evet, telefonun değil. Değil. Bunu, bunu da sağlayan ne? Sim kartın üzerinde sana özel bir numara var. Hı hı. ...sim kartının bir kredi kartı numarası gibi bir numarası var. Ve bununla senin sen olduğunu anlaşılıyor. Dolayısıyla istediğin telefona git bu kartı tak konuş. Hatta yurt dışında sim kartını takıp konuşabileceğin... ...normal e, ankesörlü telefonlar var. Hmm. Sonuçta senin sen olduğunu kanıtlıyor. Faturanda o cep telefonu şeyine geliyor. Bir de bir numarada cep telefonunun kendisinde var. Cep telefonuna özel bir numara var. Bu numaraya... E, ee, kısaca e, IMEI numarası ya da IMEI diye Türkçe okuyunca numarası deniyor. Ne demek IMEI? IMEI e, İngilizcesi International Mobile Equipment Identity e, uluslararası işte mobil e, cihazların işte e, numarası ya da kimlik. Yani kimliği. onun kimliği. Kimliği. Burada önemli olan dünyadaki herhangi cep telefonunun bu IMEI numarası birbirlerine aynı değil. Hmm. Identitysi zaten Identity'si, yani kimliği, kimliği olduğuna göre değil. Ve bu numara e, yine tüm dünyada e, GSM operatörleri tarafından belli veri tabanlarında tutuluyor. Hı. Şimdi Türkiye'de de hem e, üç tane büyük cep telefonu şirketinde bu numaralar tutuluyor. Hem de e, Türkiye'deki e, cep telefonları da dahil olmak üzere çoğu e, haberleşmenin, telekomünikasyonun düzenlenmesinden sonra biliyorsunuz bir telekomünikasyon kurumu var. Hı hı. ...TK diyeceğim ona kısaca... ...TK'nın da bir kendi veri tabanı var. Hı hı. İşte bu veri tabanında... ...cep telefonlarının... ...bu IMEI numaraları kayıtlı. Ha, nasıl kayıtlı? Her cep telefonu ithalatçısı... ...kendisine ait... ...ben bunu ithal ettim bu numarayı diye... ...kendisi kayıt ediyor. Güzel. Güzel. Bunun dışında eğer bizim eski telefonumuz varsa... ...Türkiye'den almadığımız... ...yurt dışından... ...bir şekilde kendimiz getirmiş olabiliriz. O zaman bizim de bunu gidip tekrar kaydettirmemiz gerekiyor. Şu an için. Anladım. Yani Türkiye'yi Türk pasaportuna çevirmemiz gerekiyor. Türk gibi. pasaportuna çevirmek gerekiyor. Bu Türk pasaportuna bir cep telefonu çevirmek... ...Türkiye'deki en az bürokratik işlemlerden bir tanesi. Bir tane web sitesi var. O Hı -hı. web sitesine gidip oraya yemeğe numarasını yazmak yetiyor cep telefonumuz. Peki bu ne işe yarayacak? Bu işe yarayacak. Nereye bağlayacaksın çok merak ediyorum. Şimdi bugün e, cep telefonunda Türkiye'de kayıtlı cep telefonların bir veri tabanı oluşturulacak. Hı hı. Dolayısıyla senin cep telefonu yarın öbür gün yanlışlıkla çalınırsa bir gaspa uğrarsan sen başvurduğunda hemen o yemeğe numarası da çalıntı olarak kaydedilecek bu ortak veri tabanına. Tamam. Diyelim sen Turkcell kullanıyorsun. Bu cep telefonu çalındı. Sadece Türksel'de değil, bunun içine bir başkası telsim kartı taksa bile hırsız diyelim. Telsim aynı veri tabanına, Telekomünikasyon Kurumu'nun aynı veri tabanına baktığı için... ...aa bak bu çalıntı bir cep telefonu olur diye uyarı mesajı çıkacak. Dolayısıyla senin telefonun takip edilecek ve dolayısıyla hırsızın yakalanmasına yol açacak bir altyapı oluşturulmuş oluyor. Peki şurada bende bir kopukluk oldu. Ee, o çalıntı telefona Türksel'deyle de telsim kartını ya da herhangi bir sim kartının taktığı anda... Karşı taraf yani TürkSel ya da Telsim onun e, EMI numarasını mı görüyor? Tabii. E, dedik ya hem senin sim kartının bir numarası var tamam. hem de her telefonun bir EMI numarası var. Tamam. İşte bu iki numara da beraber gidiyor sen her telefon etmek istediğinde ya da cep Anladım. telefonunu her açtığında beraber gidiyor. Telsim kartına takılı olduğu için Telsim ah bak bu benim müşterimmiş, bu benim abonemmiş olduğunu anlıyor. Yemeğe numarası gittiği için de o telefon ne bağlı olduğu anlaşılıyor. E ama bu şu demek oluyor aslında bütün telefon hırsızları ve gasp edenler aslında e, çok köşeye sıkışmış vaziyetteler. Evet cep telefonu hırsızları ne yapıyorlardı? Telefonun içine gidip bu yemeğe numaralarını değiştiriyorlardı, bozuyorlardı. Bunu hala yapabilirler. Ha, bunun için şey ne yapıyor? Telekom Amerikasyon Kurumu diyor ki ben bugüne kadar çalanlar, gasp olanları karşı çok fazla bir şey yapamam artık. Ama ben bugün itibariyle bir kayıt süresi koyarım. O kayıt süresi bittikten sonra Türkiye'ye gelen her telefonunda ithalatçılar bana numarasını bildirirler. Dolayısıyla e, cep telefonunu çalanlar eski yemeği numarasını kullanmak zorunda kalırlar. Numarayı değiştirme şansları olmaz artık. Anladım. Peki burada şunu merak ediyorum. Bu durumda bizler telefonumuz çalındığı takdirde savcılığa başvurduğumuzda evet. yani sim kartımız içinde işte zaten başvuruyoruz e, Türk seriye tersime ya da işte AVE'ye kimeyse eee. Otomatik olarak telefonumuzu çalıntı olduğu ve bir telefon eğer başvurmuşsak savcılar bize geri dönüşü mü olacak bu türlü? Şimdi çok yakın gelecekte diye ama şu anda yapılan hazırlıklar işi oraya doğru Hı -hı. getiriyor. Bu telefon çalındıktan sonra ilk kullanıldığında kimin kullanıyor olduğu hangi telefon numarasıyla kullanıyor olduğu gibi bilgiler otomatik olarak bir noktada toplanmaya başlayacak. Dolayısıyla hırsızları da gasp edenleri de köşeye sıkıştırmış olacağız. Burada hızla şunu söylemek istiyorum. Cep telefonumuzun IMEI numarasını nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Ee, bir kodu var bunun. Cep telefonumuza bir telefon numarası çevirir gibi. E, yıldız diyez 06 diyez tuşlarına basıyoruz. Hı hı. Telefonun sol altında yıldız sağ altında diyez tuşları var biliyorsun. 06 diyez bize basacak bu geliyor. Uzun bir numara bu. Hı hı. Bu numarayı hangi adrese gireceğiz? Bir de web sitesi adresini vereyim. E, HTTP'den sonra e, IMEI yani Yemeği numarası dediğimiz. İstanbul Manisa Edirne İstanbul. İstanbul nokta tk telekomünikasyon kurumu hı hı. nokta gov nokta tr. Peki bunu buraya girdik sonra. Bu adrese girdiğimizde bizim telefonumuzun şu anda burada kayıtlı olup olmadığı Kayıtlı değilse hemen kaydetmek için orada zaten açıklamalar var bir işlemi yapmamız gerekiyor. Yoksa iki gün sonra bu telefonumuz artık kullanılmaz hale gelecek Türkiye'de. Anladım. O zaman şunu tekrar edelim programı kapatmadan önce telefonlarınızı önceden çalınmasına karşılık bir şekilde daha ileride daha kolay çözüme ulaşmak ve telefonunuza ulaşmak için bir kere bu IMEI -E numarasının Türkiye'ye kayıtlı olup olmadığını bulmamız gerekiyor. Doğru. Bunun için de ben sana tekrar soruyorum ee, telefonumuzdaki IMEI -E numarasını nereden öğreniyorduk? Telefonumuza telefon numarası yazar gibi yıldız diyez 06 diyez tuşlarına basıyoruz. Basınca orada uzun bir numara çıkıyor. Bu sizin bu telefonunuzun ev... IMEI numarası. Bunu da bir yere not etmek lazım. Yani öbür gün çalınırsa savcılığa veririz hayat çok daha hızlanır. Peki ondan sonra son e, hızlı bir şekilde bu bu numarayı Türkiye'de kayıtlı olup olmadığımızı anlayabilmek için hangi web sayfasına giriyorduk? Bir daha onu tekrar edelim. imei.tk.gov Nokta evet böyle kayıtlıysa demek ki bundan sonra telefonunuzun başına bir şey geldiği takdirde çok daha rahat telefona geri ulaşmamız söz konusu olacak. Evet. Bir de ipucu verelim. Son bir yıl içerisinde Türkiye'deki resmi bir e, bayi'den fatura karşılığı telefon almış olanların bu son söylediklerimizi yapması gerekmiyor. Çünkü onlar otomatik olarak zaten kayıt edildiler. Ama eğer yurt dışından telefonu aldıysanız yine bu imei.tk.gov.tr sayfasına girdiğiniz takdirde nasıl e, kayıt edebileceğinizi Türkiye'ye öğrenebiliyorsunuz. Kesinlikle. Peki harika. O zaman e, en azından biraz daha az korkuyor olacağız. başımıza gelecek olanlardan telefonlarımız çalındığında inşallah kimsenin çalamaz ama oluyor işte. E, böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba akşamı e, karanlık yüzünde teknolojinin tekrar buluşmak üzere. Hepinize güvenli günler. Hoşçakalın.